Efendim merhabalar, Burç efendim de yine bir çocuk deyip geçmeyinle karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bugün haftanın ilk günü, ilk saatleri ve beş günlük bir hafta içi, iki günlük bir hafta sonu önümüzde bizleri bekliyor. Yaşanacak olan günler bizi bekliyor. Efendim biz pazartesi gününden itibaren birkaç haftadır biliyorsunuz. Programlarımızı yapıyoruz. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri haftanın ilk üç günü saat 11 ile 12 arasında sizlerin huzurunuza çıkmayı bekliyoruz ve sizlerle bir şekliyle hasbihal etmeye çalışıyor. Çocuklarımızın problemleriyle alakalı sorularınızı ve önerilerinizi burada Burç FM mikrofonlarında dile getirmeye çalışıyoruz. Efendim pazartesi ve çarşamba günleri Canlı yayında sorularınızı yöneltebilirsiniz diye söylemiştik geçtiğimiz haftalarda. Bu haftada yine alışkanlığımız devam edecek. Bugün biraz sonra canlı yayında vereceğimiz telefon numaralarına eğer telefon ederseniz canlı yayında sorularınızı çocuklarınızla ilgili sorularınızı sorabilir, yöneltebilirsiniz. Canlı canlı karşılıklı olarak sorularınızın çözümüne doğru adım atabiliriz. Ancak bu arada ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir teşekkürümden bahsetmek istiyorum. Hafta sonu, cumartesi ve pazar günü, efendim Bursa'daydık. Bursa'da iki gün boyunca yoğun programlar oldu. Şunu söyleyebilirim ki, şimdiye kadar gittiğim şehirler içerisinde, yapmaya çalıştığım programlar içerisinde en göz kamaştırıcı, en yoğun ilgi, en canlı canlı efendim yoğun ilginin karşılaştığı yer dünkü e, ve ondan önceki program olan Bursa programımız oldu. Efendim e, ben burada Bursalı dinleyicilerimize özellikle selam, sevgi ve muhabbetlerimi göndermek istiyorum. İlk defa Bursa'da karşılaştığımız dinleyicilerimiz oldu program sırasında, seminer sırasında ve Bizim Burç FM'de program yaptığımızdan haberi olmayan birçok dinleyici de yine çocuk eğitimi ismini duyunca hemen programlara katılmış. Onlarla da tanışma fırsatımız oldu. Onlarla dertleşme fırsatımız oldu. Efendim bu mikrofon vasıtasıyla ben programımızı Bursa'da organize eden değerli Yusuf Bey'e ve Ankara'dan kalkıp da bizi Bursa'da karşılayan ve programı Organizasinde bize destek olan Fatih Bey'e, efendim Bursa'da e, hanım arkadaşlarla birlikte, ile birlikte yoğun bir tempo içinde bulunan oradaki ablalara, özellikle Ebru Hanım'a çokça teşekkür ediyorum, eşi İsmail Bey'e çokça teşekkür ediyorum. Orada hakikaten e, çok hoş dakikalarımız, çok hoş saatlerimiz geçti. Şimdiden Bursa böyle gözlerimizde tütmeye başladı umarım. Bir süre sonra belki yeniden hasret gidermek için tekrardan Bursa'da oluruz. Efendim bu teşekkürümüzü de ilettikten sonra canlı yayın telefon numaramızı verelim. Dinleyicilerimiz sizler canlı yayında arayabilir sorularınızı sorabilirsiniz çocuklarınızla ilgili. Efendim telefon numaramız 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. 0216 524 93 93 numaralı telefon bu arada gelen e-mailleri de hemen göz arasında satır arasında okumaya çalışacağım telefonlar arasında efendim Güllü hanımın bir mesajı var Güllü hanım şöyle yazmış selamın aleyküm burç efendim vasıtasıyla sizi büyük bir ilgiyle takip ediyorum 16 yaşında oğlum var aslen edirneliyiz ama biz erzurumda yaşıyoruz Oğlum iki aydır Tekirdağ'da bulunuyor. Hafızlık yapıyormuş kendisi de. Belki dört sene daha orada kalacak. Oğlumla diyalogumuz çok iyi. Çok iyi iletişim kurabiliyoruz. On bir yaşında evde bir kız kardeşi var. Birbirimi, birbiriyle iyi anlaşan kardeşi de ayrılmış kardeşinden ayırmış gibi olduk. Biz onu Edirne'ye göndermekle. Bu yaştaki bir çocuğun yalnız bırakmak mı daha iyi yoksa onun yanında onun yanına gidip tayin istemek mi daha iyi diye sormuş Güllü Hanım. Çocuğu Erzurum'da çocukluğu Erzurum'da geçtiği için oğlumun o da bizim buradan ayrılmamamızı istiyor. Bu kadar uzak mesafe ve yıllar birbirimizden geçen yıllar birbirimizden soğumamıza neden olur mu diye sormuş. Değerli Güllü Hanım 16 yaşındaki bir delikanlı, kendisi Türkiye'nin bir ucunda, Erzurum'da, e, delikanlı Tekirdağ'ında. Efendim, Güllü Hanım'ın içini rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Çok doğru bir şey yapıyorsunuz şu anda. Çocuklar, özellikle erkek çocuklar, ergenlik dönemine girdiğinde, hafifçe böyle bir, efendim, başka bir şehri ziyaret etmeleri, bir yerde kalmış olmaları... Kendi yaş grupları ile ilgili böylesi manevi bir de eğitimin içerisinde bulunuyor olmaları o çocuğun bir süre sonra dönüp dolaşıp size geldiğinde daha güçlü bir karakterle gelmesine sebep olacaktır. Hiç endişe duymayın yani gözden uzak olan gönülden de uzak olur diye korkmayın çünkü mesajınızdan da anladığım kadarıyla e, emin ellere bırakmışsınız çocuğunuzu öyle e, içkidir kumardır Allah göstermesin bu türlü abuk sabuk bir takım şeylerin içerisine düşme riskini de minimuma doğru getirecek bir emin ellerde bulunuyor mesajınızdan anladığım kadarıyla çocuğunuz. Dolayısıyla endişe etmeyin. Tam da aslında bizim tavsiye ettiğimiz, Anadolu pedagojisinde tavsiye ettiğimiz bir yöntemi uyguluyorsunuz farkında olmadan. Çocuğunuz döndükten sonra güçlü bir karakter olarak dönme ihtimali çok fazla. Bakın hemen ben bir örnek vereyim. Padişahlar Osmanlı'da, ee, Anadolu pedagogisine göre baktığımızda padişahlar çocukları kendi e, büyümeye başladığında yani saltanatlarını bırakacakları çocuklar büyümeye başlayıp ergenliğe doğru gittiklerinde şehzadelere ne yapıyorlardı? İşte biraz önce söylediğimiz gibi Bursa'ya gönderiyorlardı. Kendileri İstanbul'da işte Topkapı sarayında, vesaire sarayında kendileri bir şehirde ama şehzadeler ergenliğe doğru gelmeye başladıklarında... Kendi yanlarından uzaklaştırıyor, başka bir şehre gönderiyorlar idi. Orada devam ediyor idi. Bir süre o ergenliğin en kriz, en kritik, en can alıcı dönemleri orada geçiyor idi. Sonra dönüp dolaşıp babasının yanına tekrar geliyor idi. Siz farkında olmasan, şu anda oğlunuzu şehzade gibi göndermişsiniz bir yere. Orada inşallah zarara uğratılmaz. Siz de inşallah onunla... İrtibatınızı koparmayın. Dönüp dolaştığında daha dolu dolu bir evlatla karşılaşma ihtimaliniz geçmiş tecrübelere bakıldığında daha çok. Ee, bazı mesajlar görüyorum ben. E-mail mesajları görüyorum. Hocam çoğunlukla çocukluk döneminden bahsediyorsunuz. İşte biz çocuklarımız yetişti büyüdü artık birazcık da yetişkin ve ergen çocuklardan bahseder misiniz diye gelen mesajlar var. Böylelikle sizin mesajınızla da ona girmiş olayım. Efendim çocuklar özellikle erkek çocuklar ergenlik dönemine girdiğinde işte şimdi yatılı okullar yatılı yurtlar vesaireler var eğer çocuğunuzu emin bir el olduğunu düşünüyorsanız göndereceğiniz yer erkek çocuklardan bahsediyorum böylesi bir ortamın içerisine koymanızda çok bir sakınca yok gönderdiğiniz yer emin yerisi. Efendim canlı yayın telefonlarımızı vermiştik. Ee, hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyerek hattımızı alalım, sorusunu alalım. Alo. Efendim merhaba. Ee, merhaba, iyi günler Adem Bey. İyi günler. Ee, ben 5 yaşındaki oğlumla ilgili soru sormak istiyorum. Hı hı. Ee, şimdi oğlum çok akıllı böyle şey, olgun sakin bir çocuk. Çok hareketli, böyle koşturup yerinde durmayan. Öyle bir çocuk değil. Küçüklüğünden beri. Ee, onu böyle babası da ben de işte okuyarak, sizin programları dinleyerek. Hani, Neyi e, dinleyerek? Bir şekilde, Bizim programımız gibi hı -hı, programları hı. dinleyerek. E, yani güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hep böyle tabanca gibi işte bu tarz oyuncaklardan çok sakındım ben 3 yaşına kadar, 3,5 yaşına hı -hı, kadar. hı hı. Ee, ama işte ondan sonra etraftan görüyor. İşte bizim de hatamız oldu. Televizyon yok evimizde. Bilgisayar var. Çok güzel. İşte bu bilgisayara da tabii bazı filmler yükledik. Hem işte gelen misafirlerin canı sıkılmasın gibi. işte hı -hı. Oğlum da bunları izledi tabii işte Çağrı filmidir, Asabı Kev filmidir. Bunlarda savaş görüntüleri falan var. Hı hı. Ee, biraz oradan etkilendi. Biraz çevreden etkilendi. Ee, yani tabancalarla oynamaya başladı. Hı hı. İstedi. isteyince de aldı. Babası da aldı. Yani çok ısrarcı olunca. Hani e, ille de olmaz demedik yani. Ee, ama bu giderek arttı böyle. Hı hı. Yani şimdi mesela daha önce arabalara çok meraklı bir çocuk. Hiç arabaların yüzüne bakmıyor. Hı hı. Sürekli tabanca, ok, kılıç gibi oyuncaklarla oynamak ne istiyor. Ne yapayım diyorsunuz değil mi? Ee, şimdi Korkun şöyle işte Evet. Yani ben vazgeçirmeye çalışıyorum artık. istemiyorum çünkü çok yani bütün işi bunların üzerinde. Babasıyla da konuşun artık almayalım diye ama geçen gün yine çıktıklarında almışlar bir tabanca. Hı hı. Ve bu böyle boncuk gibi mermi atıyor. Hı hı. Üç aylıkta kardeşi var. Ben kardeşimi de ondan hiç sakınmıyorum. Hı hı. Yani çocuktur ikisini bir odada yalnız bırakma falan diyorlar ama ben oğluma da güveniyorum. Oğlundan beri de hiç zarar vermedi kardeşine. Yok çocuk normalde çocuğa zarar vermez. Ha, Zarara yani. uğratılmış çocuk çocuğa zarar verir. İnsanın öyle evet. bir kabiliyeti yok normalde. Hı -hı. Ama isterseniz bakın ben size bir şey söyleyeyim. Geri kalan cümlelerinizde de hiç endişeye kapılmayın. Yani şimdi çocuğun, şimdi erkek çocuğuna annelik yapıyorsunuz siz. Evet. Yani bir arslana annelik yapıyorsunuz. Evet bu arslanın pamuk elleri olacağı gibi... Pamuk kedilerinin arasında da aslanın neyi var? Pençeleri var. Şimdi siz çocuğunuzu tabancadan sakınıyorsunuz. Şimdi siz çocuğunuzu işte bir takım e, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunlar şiddet unsuru değildir. Her zaman şiddet unsuru değildir. İşte bir takım silahlardan sakınıyorsunuz. Oyuncak silahlardan falan sakınıyorsunuz. Ama yani bunu sakınıyor olmakla aynı zamanda siz çocuğunuzu tamamen hijyenik bir ortam içerisinde hazırlamaya çalışırken çocuğunuzun bir şekliyle de erkeksi yanının öne çıkmasına da engel olduğunuzu fark edin. Bunu demekle şunu söylemek istiyorum. Anneler çok defa korkuyorlar, çekiniyorlar. İşte çocuğum eline silah alırsa, oyuncak silah alırsa ondan sonra bu silaha karşı bir şey olur, alışkanlık olur gider silah kullanmaya başlar. Efendim elinde bir takım e, ...sopalar, bir takım işte e, bir takım böyle silahlar gibi yani e, ateşli silah olmayan bir takım silahlar gibi... ...kendisini koruyabileceği vesaire savaş silahları gibi silahlar olur ise efendim kılıçlar oluyor bazen. İşte çocuk kılıca doğru merak salır ondan sonra çocuk iyice şiddet meraklısı olur. Hayır öyle düşünmeyeceğiz. Bakın erkek çocuğu arslandır bu arslanın pençeleri olması lazım. Sizin burada korkacağınız şey şu çekineceğiniz şey şu. Silah ile çocuk kime özen duyuyor, örnek kime alıyor ise, örnek aldığı figürdeki kişi bir mafya babası ise, adam öldürmekten keyif alan bir kişinin elindeki bıçaktan dolayı çocuk gidip o bıçağı alıyor ise, himen, bilmem nemen, şumen, mumen falan diye gidip eğer oyuncakçılar da o tarafa doğru alıyor, o silahları, oyuncakları, bıçakları, kılıçları... ...televizyondaki figürle birleştirerek onun gibi hareket etmeye başlıyor ise o zaman iş tehlikelidir. Silahın kendisi tehlikeli değildir. Ne tehlikelidir? Oyuncak silah açısından bakıyorum. Silahla bütünleştirdiği figür tehlikelidir çocuk için. Dolayısıyla bakın Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. Dinen bir yaşam sürdüğünüzü anlıyorum ben cümlelerinizin içerisinde. O ne tavsiye ediyor? Ata binecek, kılıç kullanacak... Efendim, cirit atacak çocuklara bir takım şeyler tavsiye ediliyor. Cirit bir silahtır yani en nihayetinde. Oktur yani. Evet. Şimdi dolayısıyla çocuğunuzu tamamen böyle kız gibi yetiştirerek işte hiç bunlara dokunmasın, bunlara şey yapmasın değil. Hayır o silahla veya elde ettiği o e, oyuncaklar ile acaba çocuk kişilik olarak kimi kopyalıyor ona bakmak lazım. Çünkü bunlar bir şekliyle de Kişinin kendisini savunabilmesi için araçlar, çocuk fıtratı gereği, erkek çocuk fıtratı gereği bir dönemden sonra artık kendisini savunabileceği bir takım şeylerle de oynamak ister. Korkmayın, onu sınırlandırılmış olarak e, tutmaya çalışın mümkün olduğu kadar. Ama asıl korkacağınız şey bir kılıçla oynuyor ise, kılıcı neye benzeterek, kimin karakterine benzeterek kullanıyorsa ondan korkun. Televizyonda bir tane adam gördü, filmde bir tane adam gördü. İşte bu samuray, mamuray vesaireler var ya çıktı adam kafayı kesiyor. Kolu kesiyor karşıdakiyle bıçaklara wow diye batırıyor. Öylesi bir filmi seyrettiğinden dolayı eğer kılıç aldıysa o takdirde olacak bir şey değil yani. Kişiliğini kimle bütünleştiriyor? O kısmından çekinin. Yoksa çocuğun elinde bu türlü şeyler olmuş olmasın. Ee, yalnız bir şey söylediniz, onu hemen düzeltmek lazım. Boncuk mermi atan bir silah. Bu olmaz. Evet. Bu olmaz. Ama ne yapın mesela? Evet. Okçuluk mesela. Ok atması için, duvarın arkasına bir ok atması için ve bunu da Belli zamanlarda kullanması için çocuğunuzun el-göz koordinasyonu için olması gerekli olan bir şey ve günümüzde de bu bir spor aynı zamanda. Efendim cirit mesela hakikaten çocuklar hiç çok defa anne babalar hiç akıllarına gelmeyen bir şey bir sopadır hani biliyorsunuz ok şey o, o el-kol koordinasyonu için oldukça önemli bir şeydir yani. Efendim yine karşılıklı olarak iki kişinin iki arkadaşın plastikten bir kılıçla böyle birbirleriyle oynuyor olması gayet olması gerekli olan bir şeydir bunlar. Çocuğunuzun pençelerini sökmeyin yerinizden. Bırakın o fıtratının gereği yaptığı şeyleri ama demin söylediğim gibi şiddete vardıracak karakter kopyalaması yaptırmadan çocuğunuz bu türlü şeylerle kontrollü bir şekilde tanışmasında hiç mahsır yok. Tedirginliğinizi bence kaldırın üzerinizden. Tamam. tamam hocam şimdi anlattıklarınızda anlattıklarınızla içimi rahatlattınız da bir sorum daha var. Şimdi bir sorunuzu bunlara... sormasanız da bir sonraki dinleyicimiz hatta bekliyor onu alsak olalım. önemli ama... Önemliyi ee... neden önce sormadınız? Tamam hemen sorun o zaman. Ee, şimdi işte yani güzel örneklerle bunlara merak saldı ama şimdi de gittiğimiz yerlerde bu hoş olmayan bir film kanalı var. Ee, onu ısrarla izlemek istiyor. Hı -hı. Bu işte çok e, şiddet görüntüleri gösteren. Hı -hı. Oradaki o karaktere de çok işte... Ee, seviyor falan böyle her şeyi, çantası, ayakkabısı, her şeyi onun resmi olanlardan olsun. Hı. Onları almaksa ben sakınca görmüyorum. Doğruyorum i̇şte bakın o, yok, bunda bunda sakın. çizgitilimi izletmiyorum. O çizgitilimi izletmiyorum. Ama gittiği yerde Ama... izliyor. Gittiği yerde izliyor işte. İşte Değil o zaman de... sakınca göreceksiniz. İşte gittiği yerde izletmiyorum. İnatlaşıyor, ısrar ediyor. Ben kesinlikle hayır diyorum. Ee, yani bu konuda mücadele ediyoruz. Yalnız nedin, nedin? bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok anlamaz. Anlamaz yani yanlış olduğunu anlatma değil o dünyayı çocuğunuza yaklaştırmayın yani şiddet içerikli bir şeye doğru çocuğunuz sünmüşse gitmiş oraya ruhen yapışmışsa ve sizi zorluyorsa anne olan sizsiniz kararı verecek olan da sizsiniz. Hayır hiç uğraşmana gerek yok sevgili oğlucuğum oturur musun yerine bu çizgi film veya bu tür çizgi filmler bizim evimizin ahlakında, bizim evimizin alışkanlığı içerisinde yok. İster komşuya gidelim yine yok, ister şuraya gidelim yine yok. İstediğin kadar çırpınabilirsin. Siz de o anlayışlı olan ailelerle mümkün olduğu kadar konuşmaya çalışın ki sizin bu en azından hassasiyetiniz onlar tarafından da komik algılanmasın. Ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz falan diye böyle basitleştirilmiş bir mantık içerisinde siz de kendi kendinizi moralinizi bozmayın yani. Eğer çocuk o türlü çizgi filmlere karşı yapışmış bir zihinle ona ilgi duyuyor ise onun efendim figürlerini de çantasına silgisine kalemine alıyorsa ondan çekinin bakın. Aldığınız o figürler çocuğu ruhen ona, o karaktere yaklaştırır. Demek daha tehlikeli bir şey bu. Almamak lazım. Yok yok almamak lazım. Yani hiç tamam. asla asla asla. Tamam. tamam. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın tamam. efendim. İyi günler. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Hattımızda mı? Evet. Alo. Alo. Merhabalar. Efendim merhabalar. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Ee, programımız çok güzel ilgiyle dinliyorum her sabah. Çok teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Ee, hocam benim 15 yaşında bir oğlum var. Hı -hı. Ee, çok böyle şey tepkisini hemen belli eden bir çocuk yani çok agresif yani kızdığı zaman hemen tepkisini belli ediyor ben ona her zaman diyorum yani her doğru her yerde söylenmez oğlum hani biraz sabırlı olmayı dene hı hı. biraz sabrı hani öğren yani çok tepkili televizyonda bir mesela program falan seyrettiği zaman ben istemediğin bir programı seyrediyor mesela kapatıyorum televizyonu hani bunu izlemeni istemiyorum diye kalkıp açıyor. Yani bana kızıyor. Işte... Ama doğru değil bakın. Yani 15 yaşındaki bir çocuk televizyonu izler gidip onun te izlediği şeyi kapatmak doğru değil. Yani duygusal bir bütünlük kurmuş televizyon. Siz söküp alıyorsunuz. İnsanın birdenbire duygularının önüne geçiliyor olması öfkeye sebep olur. Yani olmaz. Yani bu sizin çocuğunuz değil. Benim çocuğum da olmuş olsa, bir başkasının çocuğu da olmuş olsa. Çocuk başlamış başlamış bir şey izliyor. Tam en heyecanlı yerine doğru geliyor. Bir bakıyor annesi gidiyor televizyonu kapatıyor. Ama hocam şey, o televizyonda gördüğü şeyleri uyguluyor. Yani ama o zaman artık... başlangıçta belli anlaşmalar. Aile toplantınız var mı? Başlamadık. Başlamayı düşünüyoruz ama daha başlamadık. Şimdi müsaade eder misiniz? Size azıcık bir laf söyleyeyim. Hı -hı. 15 yaşındaki çocuğunuz, erkek çocuğunuz olduğu halde başlamamış olmanın ne demek olduğunu tahmin eder misiniz? Yani çocuğunuz 3-5 sene sonra evlenecek. Evet. Ev idaresini nasıl öğreniyor? Babanın evde babalık yaptığını, annenin o anneye, babaya nasıl destek olduğunu, ev sisteminin nasıl idare edildiğini 3-5 sene içerisinde eğer çocuğunuza ta çocukluğundan beri alışkanlık kazanarak gelmiş olması lazımdı. O takdirde işte çocuk takım arızalar çıkabilir. Bence e, aile toplantısını hiç geciktirmeden batın, haftada bir gün belli bir saatte başlatın ve orada belli başlı kararlar alarak... Anlaşarak kararlar, iş birliği içerisinde bir takım kararlar alarak eğer bu şekliyle bir televizyonu ve diziyi izlemesinden rahatsız oluyor iseniz orada ailecek konuşup ona, ona göre bir takım bilgiler vererek başlangıçta o... Diziyi açmaması veya filmi açmamasını sağlamak lazım. Yoksa film açıldıktan sonra en heyecanlı yerine gider basarsanız... ...size sizin izlediğiniz bir şeye... ...ya da şöyle düşünün... ...eşiniz televizyon seyrediyor... ...haberlerin en kritik dönemin yerinde... ...tam diyor ki işte falanca e, partinin başkanı diyor... ...pat diye basıyorsunuz. Ne olur? Bu insani bir refleks. Yani çocuğunuzdan tepkisel diye o, o takdirde bahsetmeniz doğru değil. Bence aile toplantınızı alın. Olur mu bunu? Hocam şey her şeyde öyle. Yani arkadaşlarıyla işte yani haksızlığa hiç tahammül edemiyor. Yani haksızlığa hiç tahammül edemiyor. Hemen tepkisini belli ediyor. Yani mesela misafir geldiği onunında da en ufak bir şeyde böyle kalkıyor işte bağırıyor. Yani bilmiyorum 15 yaşında nasıl davranacağını da bilemiyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Bakın bir. normal insan Zaten haksızlığa tahammül edemez. Evet. Şimdi çocuğunuza diyorsanız ki haksızlığa tahammül edemiyor. Hı hı. O takdirde normal bir insandan bahsediyorsunuz. Evet. Yani haksızlığa tahammül etmesini mi istiyorsunuz siz? İstiyorum ama yani herkesin yanında da hani hı. tepkini be belli etmiyor oğlum şey. sonra konuşalım diyorum. hani. Ha, o ayrı bir şey. Şimdi oradaki bu söylediğiniz şey ise... Çocuğun karşılaştığı problemlerde problem çözme yeteneğinin olup olmamasından bahsediyorsunuz şu anda. Yani bir olay yaşandığı sırada oğlunuzun öğrendiği bir şey var. Tepkisel olarak hemen davranıyor. Yani problem çözme yeteneği olarak bir şekliyle agresifliği ve sinirliliği veya şiddeti kullanıyor. Bu pedagojide şu anlama gelir. Çocuk problem çözme yeteneği yok. O takdirde ne olması lazım? Farklı farklı yol ve yöntemlerle, problemlerle uğraşıldığını çocuk önceden görmüş ve duymuş olması lazım ki sadece tek bir kanala yani şiddet kanalıyla problemi çözmeye çalışmasın. Peki hocam deseniz bunu nerede öğrenilecek? İşte aile toplantılarında öğrenilecek. Aile toplantılarında problemler gelecek, gelecek, gelecek. Baba yumruğu masaya vurarak bıktım sizin bilmem hallerinizden falan demeyecek. Sükunet ve sabır içerisinde olay çözmeye çalışacak, problemi halletmeye çalışacak, eşi destek olacak. Sonra sonra çocukta problem çönteneği gelişir. Yine kaynak aşağı yukarı aynı şey. Yani çocuğunuzun tepkiselliğinin kaynağı olarak haksızlığa dayanamıyor falan diye değil, öyle demeyin. Çocuğun problem çözme yeteneğinde eksik kalmış. O zaman yeni yeni yöntemler çocuğumuzun önüne sunmamız, göstermemiz lazım ki o da kendini geniş tutsun. Olur mu? Hı -hı. Hocam tamam. bir soru daha sorabilir miyim? Ama hattımızda dinleyicimiz var reklamada gireceğiz biraz sonra. Sizi tamam, vedalaşalım İnşallah başka <gülüyor> zaman yeniden görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hatta hattımızdaki dinleyicimizi dahi teknik yönetmenimiz diyor ki alamayacağız hocam neden? Çünkü reklamlara girdik diyor ve reklamlardan sonra devam edelim arzu ederseniz. Bu arada mesaj göndererek de soru sormak isterseniz. Efendim www.ademgunes.com sitesine girebilir sağ üst köşede Adem Güneş'e sor butonuna basarak oradan mesaj gönderebilirsiniz pratikte bir yöntem söylemiş oldum reklamlardan sonra görüşmek üzere. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz hızlı bir şekilde programımıza devam edelim dakikalarımızı kıymetli kullanmaya çalışalım. Şimdi Emine Hanım'ın bir mesajı düştü az önce buraya. Şöyle yazmış Emine Hanım, sevindim böyle bir mesaja. Selamun Aleyküm Hocam, Allah razı olsun. Soruma cevap aldım sayılır şu andaki programınızdan diyor. Benim Şehzadem de İstanbul'da okumaya başladı. Kendisi demek ki İstanbul'un dışında bir yerde çocuğuna Şehzadem diye hitap ediyor. Başladı, Allah razı olsun hocaları ve abileri çok yardımcı oldu. Artık daha huzurluyuz. Hepimiz oğlumun geleceğinde dindar, ünlü bir fizikçi olarak bekliyoruz diye söylemiş. Fiili ve kavli dualarınıza devam ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Ne olur devam edin, dua edin inşallah. Şuradan mikrofonlardan sesimiz çok kişiye ulaşsın. Onların şehzadeleri de inşallah evlerinin içerisinde bir problem kaynağı olmasın belli bir yaşa geldikten sonra... Anne babalar çok defa hala 18 yaşındaki çocukla aynı evin içerisinde o ergenliğin ilk kriz dönemlerinde özellikle babalar çatışa çatışa çocuklarını kıra kıra yetiştiriyorlar. Halbuki dedik biraz önce işte Anadolu pedagogisinde çocuk şehzade olduğunda başka bir şehre gönderilir. Gönderin çocuklarınızı. Emin bir el bulduğunuzda onun sığınacağı, onu şefkatle saracak birilerinin olduğunu hissettiğinizde de gönderin çocuklarınızı. Yani şehir dışının ötesinde tavsiye ederim başka ülkelere gönderin. Çocuğunuz kuş olduktan sonra, kanatları olduktan sonra gönderin. Almanya'ya gönderin, İngiltere'ye gönderin, Amerika'ya gönderin. Ufkunuzu geniş tutun, şehzadeniz gitsin orada geriye dönüp pelerinine takıp geldikten sonra... ...fizikçi bir hoca veyahut da işte bilmem biyolojici birisi olduktan sonra... ...üniversiteyi belli yerlerde okuduktan sonra ya da tecrübe edindikten sonra evladınızın tadını, keyfini daha farklı bir şekilde yaşayacaksınız. Yoksa artık kocaman adam olmaya başlamış olan birisiyle, babayla aynı evin içerisinde olmak çok defa da sıkıntı olabiliyor. Ergenliğin ilk o toslama döneminde e, çocuklar bir süreliğine yani bu zorunlu bir ayrılış süreci değil, eğitim için ayrılma, tecrübe için ayrılma, İngilizce için ayrılma, yabancı dil için ayrılma, efendim gezi için ayrılma Çocuğun öyle demlenmesi ve dinlen dinlenmesi ve bir şehzadenin geriye dönüş seremonisiyle evinize gelebilmesi için bence çocuklarınıza yaşatın. Emine Hanım'ın mesajından e, bunu almış olmak da beni mutlu etti. Canlı yayın telefonumuzu söylüyorum tekrar 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Ayşe Hanım'ın mesajı düştü önümüze. Ayşe Hanım şöyle soruyor, Üç çocuk annesiyim, en küçükleri olan 3,5 yaşındaki kızım doğduğundan beri parmak yemiyor. Doğduğundan beri parmak emiyor. Bunun için ne yapmalıyım, vazgeçirmek için bir şey yapmam gerekiyormuş, şu an hiç karışmıyoruz diye söylemiş Emine Hanım. Galiba bir parmak emmekle alakalı mesaj daha vardı önümde, onu da bulabilirsem hemen... Ee... Ee, okumaya çalışayım. Evet, Kader Hanımın mesajı da aynı şekilde. Hocam, iyi günler, Allah razı olsun. Bize çok faydalı e, programlar yapıyorsunuz. Altı e, aydır sizi takip ediyorum. Bütün arşivinizi dinledim, öğrendiklerimi uyguluyorum. Demiş Efendim e, Kader Hanım. Eşime de anlattım. Benim sorunum, bütün bunlara rağmen 33 aylık olan oğlum tırnak yemeye başladı. Bebekliğinden beri her şeyi ağzına götüren bir çocuktu zaten. Hala da bazı şeyleri yalıyor, ağzına alıyor. Şu son günlerde de altını yeniden ıslatıyor demiş Kader Hanım. Yani benzer bir problemden bahsediliyor. 33 aylık bir çocuk ve 3,5 yaşındaki bir çocuğun parmak emmi veya tırnak yeme alışkanlığı. Şimdi bu erken yaşlarda, önce şunu söyleyeyim arzu ederseniz. Çocuk örneğin 4-5 yaşlarında olmuş olsaydı, 6-7 yaşlarında olmuş olsaydı tırnak yemenin, veya parmak emmenin veya saçıyla oynamanın genellikle kız çocukları böyle saçını bukle gibi yapar parmağıyla çevirir, çevirir, çevirir ya da elbisesinin kenarından e, sarkmış olan bir tane ip parçasını parmağına dolar, geri çıkartır yahut da düğme deliğinin içerisine parmağını sokar, geri çıkartır ya da düğmenin etrafında böyle parmağını çevirir, çevirir, durur bu türlü istem dışı olan hareketler parmak yeme de, tırnak emme de eğer ileriki yaş döneminde yani ikinci çocukluk evresine denk geldiyse, dört yaşından sonraki döneme denk geldiyse, burada şundan şüphelenilebilir, acaba çocuğun üzerinde bir baskı mı var? Eğer çocuğun içerisinde bir takım yolunda gitmeyen şeyler var ise, çocuk içerisinde huzursuzluklar hissediyor ise, ikinci çocuk döneminde dediğimiz, dört yaş döneminde bu var ise, o takdirde çocukta, Ruhen e, dengede olmayan bir şeyler var içinde huzursuzluk var diyebiliriz ancak gerek kader hanımın mesajında ve gerekse de Ayşe hanımın mesajında şimdi 3,5 yaşında ve 33 aylık çocuktan bahsediliyor parmak emiyor olarak muhtemelen bu e, alışkanlığa dönüşmüş olan bir şeydir. Alışkanlıktır yani çocuğun iç dünyasında bir bozukluk değil bir alışkanlıktır. Neden kazanır çocuk bu alışkanlığı? Bir şundan dolayı kazanır. Eğer çocuk erken süt bırakmak zorunda kaldıysa ne sütü anne sütünü bırakmak zorunda kaldıysa çocuk normalde iki sene boyunca devam eden o emme refleksine karşılık olan anne göğsünü bulamadıysa çocuk otomatik olarak bir şey emmek zorundadır. Anne göğsünü bulamıyorsa eline e, ağzına alır parmağını emer bu sefer. Eğer çocuk ağzına emzik verseniz, yalancı emzik vermiş olsanız ona alışır. Çocuğa biberon verseniz biberona alışır birden anne göğsünü bırakır. O yüzden o emme refleksinin olduğu dönemlerde yani 0-2 yaş döneminde oldukça anneler dikkat etmesi lazım. Anne göğsünden başka çocuğa bir şey verilmemesi lazım emmesi için özellikle. Yani emebileceği özellikle olan bu... Yalancı emzik de olmuş olsa, biberon da olmuş olsa bunlar verilmemesi lazım. Eğer verildiyse ve erkenden bırakıldıysa anne sütü o takdirde çocuk bunu ileriki yaşlara doğru bir alışkanlık olarak götürüyor. Parmağına alıştıysa parmağını götürüyor. Bakın iki yaşına geldiği zaman çocuklar nasıl hani sütten koparmak çok zor oluyor öyle değil mi? Çocuk nasıl tepki gösteriyor? Anne de iyi bırakmamak istiyor hala. Neden? Artık bir şekliyle alışkanlığa dönüşmüş oluyor ikinci senenin sonundan itibaren. O alışkanlığı bıraktırabilmek için neredeyse bir 6 aylık uğraşınız gerekmek zorunda çocuğu anne sütünü bıraktırmak için. Yani toplamda 30 aylık bir zaman dilimi var o alışkanlıkta bıraktırmak için. Yani 24 ay 2 yaşına geldi çocuğunuz anne sütünü bıraktıracaksınız. Bir 6 aylık uğraşınız gerekli aslında o bıraktırmak için. Hemen birdenbire bıraktırmaya çalışmayın anne sütünü. Ki ben burada hemen şunu da söyleyeyim. Yani bazen o kadar... Yöntemler duyuyorum ben bir anne bunu nasıl kendisine yakıştırıyor çocuğunu böylesi bir şeyin içine nasıl sokuyor ben böyle hayretler içerisinde kalıyorum. Anne göğsüne böyle acı bir şey sürüyor çirkin bir şey sürüyor tatsız bir şey sürüyor öylelikle anne çocuğa göğsünü veriyor çocuk o hep sekine ve huzur aldığı ve içerisinde teselli bulduğu anne göğsüne karşı tiksindiriliyor... Ondan sonra çocuk sütü bıraktırılmaya çalışılıyor. Sakın ola öyle bir şey yapmamak lazım. Çünkü çocuğun o sırada yaşadığı sıcak sevgi duyduğu bir şeye karşı böylesi bir tiksinti oluşturmak çocuk ruh sağlığı açısından doğru değildir. Sevdiği bir şeye tiksinti oluşturulmaması lazım çocukta. Şimdi eğer bakın sütten kesmek bile bu kadar uzun sürüyor ise eğer çocuğun emme refleksinin olduğu bir dönemde ağzına yalancı meme verdiysek eline ağzına koymasına izin verdiysek bu ileride alışkanlığa dönüşebilir. Şu andaki Ayşe Hanım'ın mesajı ve Kader Hanım'ın mesajında gördüğüm şey bu alışkanlığa dönüşmüş olan bir şey. Şimdi Kader Hanım diyor ki Ayşe Hanım diyor ki hiçbir şeye karışmıyoruz diyor öylece diyor kalıyor hayır bazı yerlerde karışmak lazım çünkü bu alışkanlıktan vazgeçirmezseniz çocuğa ileriki yaşlarda da öylece kalır. Hatta ben şunu söyleyeyim çocuk parmağını eme eme tırnak yapısını dahi çocuk elinin yapısını dahi değiştiriyor. Eme eme eme tırnağına bir bakıyorsunuz böyle MD tırnaklar diğer tırnaklardan fizyolojik olarak daha farklı bir şekilde anormal bir şekilde gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada yapılacak şey eğer çocuk bir iç huzursuzluğu taşımıyorsa diye tırnak açayım. Çünkü üç buçuk yaşında olduğu için iç huzursuzluk çok defa taşınmıyordur. Ondan dolayı çocuğunuzun elini ağzına götürmesine engel olacak, alışkanlığını unutturacak bir şeyler çocuğunuza sunun. Parmaklarını me meşgul etmeye çalışın. Elini meşgul etmeye çalışın. Çocuğunuza e, bu alışkanlıktan bir şekliyle aslında iradi olarak değil meşguliyetler sunarak uzaklaştırmaya çalışın. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmış olmak da doğru değil. Efendim diğer mesajlarımız da devam ediyor bu arada. Canlı yayınla da bağlanabilirsiniz. 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. Onu da hatırlatmış olduk. Şimdi çocukların bir mesajımız daha var. Meryem Hanım'ın mesajını bakalım. 5 Kasım 2004 doğumlu kızım var. Birinci sınıfa bu sene başlamasını istemediğim halde eşim yazdırdı. Kasım 2004. Hmm, erken oluyor tabii. Fakat öğretmeni de bizde sorun yaşıyoruz. Öğretmeni de bizde sorun yaşıyoruz. Ödevlerini, yazılarını bir türlü yapmıyor. Aslında yaptığı zaman da çok güzel yapıyor. Oldukça mükemmeliyetçi bir çocuk. Kendisine hata payı bırakmıyor. Öğretmeni de çok şefkatli, nazik bir bayan. Açıkçası baştan okula başlamasını istemediğim halde öğretmeni, kaçımak, öğretmeni kaçırmak istemiyorum. E, fakat sorun yaşıyoruz diye e, söylemiş Meryem Hanım. Şimdi Meryem Hanım, Doktor Meryem Hanım, kendisine... Hocamıza selamla bir başlangıç yapayım. Şimdi tabii çocuk erken yaşta okula başladığı zaman aslında şu anlama geliyor. Gelişim dönemleri tam oluşmadan, olgunlaşmadan ki bu gelişim dönemlerinin içerisindeki iki tane şey çok önemli. Fiziksel gelişim ki bu fiziksel gelişimin de içinde bir şey çok önemli... Parmak ve parmaklara ait kas yapısının oluşmuş olması 7 yaşını bulduğu için işte o yüzden bütün dünyada aşağı yukarı 6-7 yaşında çocuklar okula başlıyor ve benzer yaşlar e, dikkat çekiyor. Şimdi eğer bu yaşta çocuğa e, yoğunluklu olarak parmaklarını kullanma egzersizleri olacak bir yere gönderirsek okula gönderirsek evet çocuk parmaklarının yorgunluğuyla geriye döner. Siz düşünün sol elinizle yazmaya çalıştığınızı düşünün ve devamlı yazmaya çalıştığınızı ve orada bir yetenek geliştirmeye çalıştığınızı nasıl bıkkarsınız değil mi? Nasıl yorulursunuz? İşte çocuklar da öyle tam gelişmemiş olan kaslarını kullanmaya yönelik olarak erken yaşlarda başlar ise böylesi bir sorun çıkar. Artı ikinci bir gelişim alanı da tam olgunlaşmamış olan duygusal gelişim de yine burada önemli. Yani çocuk okulda bir takım kurallar silsilesine uymak zorunda olduğunu ilk defa ailenin dışında yaşamaya başlayacaktır burada. Anaokulunda da yine e, kreşlerde de yine çocuklar şeylerle karşılaşıyor aslında. oynuyor e, işte hopluyor, zıplıyor böyle bir belli başlı gerçekten disiplin ve zil çalarak içeri girme zil çalarak dışarı çıkma gibi e, şeyler çocuk için çok gerçekçi değil. Ağlayabiliyor sınıfın ortasında annesini çağırabiliyor. Yani tam kurallar oluştuğu dönem ilkokul dönemi yani duygu dünyasının da aslında tam olgunlaşmasını beklediğimiz dönem 7 yaş dönemi. Eğer erken olur ise evet Meryem Hanım'ın söylediği bu türlü problemler çıkıyor. Galiba Meryem Hanım'ın e, işin içerisine çıkamayacağı, çık, çıkmakta zorlandığı şey e, tam da bir hoca bulduk hocam der gibi mesajın içerisinde. Yani çok nazik, çok şefkatli bir hanfendi bulduk. Yani ne olur ki şöylesi mesajlar, şöylesi öğretmenler her tarafta bulunmuş olsa da Meryem Hanım hiç endişeye düşmeden dese ki hocam o olmazsa zaten bizim okulun bütün hocaları çok şefkatli ve çok nazik bir hanfendi demiş olsa. Ama o, o, o öğretmeni kaçırmamak için acaba devam edeyim mi diye soruyor galiba ve ben e, şunu tavsiye ederim. Geriye dönmeyin sakın. Yani tekrardan çocuğu o okuldan alıp birazcık daha olgunlaşsın diye şey yapmayın. Çocuğunu şu anda algılama döneminde olduğu için çok iyi algıladığı için kendisini bu sefer zekasıyla yapabilme kabiliyetiyle bu sefer etiketler beceremeyeceğiyle alakalı kendisinde bir kırıklık oluşur. Yani diğer arkadaşları yapabiliyor ama kendisi yapamıyor diye bir ön yargı geliştirirse kendisine... Daha sonraki yıllarda da problem çıkar. Yani şu andaki hali hazırdaki ortamı değerlendirerek çocuğunuzu bu vaziyetiyle birazcık e, rehberlik yapmaya çalışın. Çocuğunuza destek sunmaya çalışın. E, ancak bu sırada tabii çocuğunuzun gelişim dönemlerinde zarara uğratılmamasını da tavsiye ederim. Zorlamayın. Yazamıyorsa yazamasın. Bir alta ay yazamasın. Yani şefkatli bir öğretmen ise... Efen nazik bir hanfendi ise çocuğunuzun bu halini de algılıyorsa eğer bırakın Şubat tatili dönemine kadar, Şubat dönemine kadar çocuğunuzu alışma dönemi olarak e, değerlendirin bunu. Ödevlerden biraz uzak tutmaya çalışın, yoğunlaştırılmış ortamdan biraz uzak tutmaya çalışın. Çocuğunuzun e, önce sosyal olarak alışmasını, sonra bina ve çevre olarak alışmasını önce temin etmeyin, sonra da öğretmenle alışmasını temin etmeye çalışın ki e, çocuğunuz geri kalan kısımlarda zorluk çekmesin. Efendim mesajlar şu anda yoğunluklu olarak gelmeye devam ediyor. Uzun mesajlar var. Şimdi uzun bir mesaj daha var. Onu okuyayım. Onu açtım çünkü şu anda Esin Hanım'ın mesajı. Merhaba Adem Bey, programlarınızı bir arkadaşımın vasıtasıyla öğrendim. 2 haftadır dinliyorum. İki haftada 2 haftadır çok güzel bilgiler öğrendim sizden. Teşekkür ediyorum. Efendim, 23 aylık bir oğlum var. Çalışan bir anneyim. Oğlum daha 50 günlükken çalışmaya başlamak zorunda kaldım. Evet. Oğlum, kayınvalidem gelip bizim evimizde bakıyor. Akşamları eve geldiğinde oğlum bana çok hırçın davranıyor. Beni eliyle itiyor ya da vurmak vurarak tepki gösteriyor. Evet. Babanesi gittikten sonra ancak bana yaklaşıyor. Butun, bütün gün özel. Özlemle akşam olmasını bekleyip eve gittiğimde oğlumun bu tepkisi beni üzüyor. Eve geldiğimde beni kucağıma atlamasını istiyorum. Çalıştığım için onunla çok farklı zaman geçiriyorum. Fakat mümkün olduğunca onunla eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyorum diye başlamış Esin Hanım'ın mesajı. Hattımızda da dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmemek için eğer geri kalan kısmı da biraz sonra okuyabilir Esin Hanım'ın mesajını. Kendisine merhaba diyelim hattımızdaki dinleyicimiz. Efendim merhaba. Merhabalar hocam. Ee, ben vaktinizi almadan hemen soruma geçmek istiyorum. Benim beş buçuk yaşında bir oğlum var. 2005 doğumlu. Allah. Anasınıza başladı bu sene. Allah başlasın. Ee, Rabbim öyle denk getirdi ki ben bir e, konuda rahatsız olmuştum. Kime danışacağımı düşünürken e, sizi düşürdüm telefonda. <gülüyor> Şimdi hocam e, çocuğum e, bu davranış şeyleri veriyorlar. E, Boyamaları veriyorlar davranışlarını işte pekiştir, iyi davranışları pekiştirmek için okulda. Hı -hı. İşte bugün sütümü içtim boyamıyor. Birisini i̇şte fırçaladım O günün şeylerini boyayarak çocuğa olumlu davranışları pekiştirmeye çalışılıyor. Hı -hı. Bir haftalık bir program bu. Bunu yaparken işte bir haftasında biz yapmadığı davranışları boyamadık. Hani yaptıklarını boyadık yapmadıklarını beraber oğluna boyamadık. Sonra oğlum benden habersiz o boş olan yerleri boyamış ikinci hafta biraz da tecrübelendi, boyamış ve tabii ki ödüllendiriyor öğretmende. Ben bunu sonradan öğrendim. Hani öğretmen şöyle, hep öğretmenin haberi yok, sonuçta boyandı diye çocuklar teşvik için ödüllendiriyorlar. Hı hı. Şimdi ben bunu öğrendiğimde gençliğe de düştüm. Yani benim e, üçe giden bir oğlum daha var, ondan hiç bu alışlar görmemiştim ben. Sen hayret ettin bu çocuk. İleride kaynağı, imanayı da de değiştirip gelir herhalde. Ürgin oldum, çocuğa nasıl davranacağım? Hani bu küçük öyle bir davranışını bulduk. Nasıl davranmam lazım? Hani oturup konuşmaya çalışıp oğlum bunun yanlıştır bu. Işte... Ne yanlıştır? Yani şöyle kendisi gizlice yapmadığı şeyleri hepsini doldurdum diye. Peki o zaman ben size söyleyeyim. Tamam çocuğunuz da dese ki. Ee, sevgili anneciğim tamam bunun yanlış olduğunu ben şu anda anlıyorum ama arkadaşlarıma karşı utanmamak, mahcup olmamak için bunu yapıyorum desene diyeceksiniz. Yani sonuçta bir şey yapmıyorsa bunun bunun bir açıklamasını yani o, o şekilde bana sormuş olsa ne derim? Ne dersiniz? Yahut da dese ki öğretmenime karşı utanıyorum anne. Yapmadığım zaman hani öğretmenim birazcık böyle bana test davranır diye çekiniyorum desene diyecek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çünkü vaktimiz dolu. Sizin cevabınızdan evet. önce ben bu sorumun cevabını vereyim. <gülüyor> Çocukların bir davranış öğrenmesi için bu türlü pekiştirici mükafatlar çocuklarda anormal davranışlar oluşmasına neden oluyor. Anladım. Yani çocuklar bir davranışı doğru ise doğru olduğunu öğrenerek o doğru davranışı yür yürütmesi lazım. Yoksa Hı -hı. dişlerini fırçalamak birilerinin stiker alması için, birilerinden hı hı. teşvik alması için yapıyor ise, yarın hı hı. öğretmeniyle kavga ettiği zaman çocuk dişlerini fırçalamaz. Yani böylesi bir öğrenme yanlış bir öğrenmedir. Ee, özellikle anaokullarında, ilkokullarda çocuklarda davranış geliştirilsin diye çocuklara mükafat mükafat vererek, çocuk o da doğru davranışın normal, insani bir davranış olduğunu değil de, Mükafat alabilmek için o davranışı yapıyor, ondan sonra da işte bu ve benzeri şeyler çıkıyor. Şimdi çocuğunuzu hiç kızmayın, çocuğunuz çok insani olarak bir şey yapmış, ezilmemek için gitmiş onları boyamış, götürmüş, teslim etmiş. Ezilmesini mi isteyecek kendi içerisinden? Hayır. Çocuk aklıyla bulduğu bir çözüm ama yetişkinlerin kendi aklıyla buldukları çözümler çok defa çocuk ruhuna uyum sağlamadığı ve onlardan uzak olduğu için çocuklar bu duruma düşüyor. Çocuklarda olumlu davranış pekiştirmek için stickerdir, mitykirdir vesairedir. Bunlarla çocukları almak lazım. Doğru davranış, doğru olduğu için doğrudur. Sticker almak için doğru değildir. Benim ben biz değiştiremeyiz ama bu yapılan bir sistem. Ben ne yapabilirim? Yani ben korkmamı korkmayayım mı? çocuğumu bu davranışı doğal mıdır? Hani. Ee, yani şu anda bitti konuşayım. bilemiyorum ki evet bu bir koca bir sistemi değiştirmekten evet. bahsediyoruz. Koca bir yetişkinlik ruhunu değiştirmekten bahsediyoruz. Evet. Yani tek başınıza bir şey yapamazsınız ama çocuğunuzla konuşun rahatlattırın en azından. Yani çocuğunuzun tamam. hatası değil bu. Basfı yapmayalım yani. Yok olacak. kesinlikle kesinlikle. Sakın ki yalan ile alakalı da bir şey söylemeyin. Çünkü bu sefer profesyonel yalancı olmaya doğru gider her şeyi sizden saklar çocuğunuz. Ayıbını ortaya çok çıkartmayın çok çocuğunuzun. Çok Efendim bir yayınımız da burada son buldu. Yarın saat 11'de yine radyolarınızın başında olursanız sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşçakalın.